7. Bak resul Ekrem Hazretlerinin zıhlarının sıfatı hakkında varid olan hadisi şeriflerin beyanındadır. İmam-ı Kastalani buyurur ki resul Ekrem Hazretlerinin silahhanelerinde 7 adet zıhları var idi. Evvelkisi Zat-ı resul Ekrem Hazretleri Bedir gazasına gittiği vakitte saat bin Ubade'ye buyurmuş idi. İkincisi zatı ve şahtır. Üçüncüsü zatı Havaş'tır. Bazıları bu zatı havaşı Hz. Davud Aleyhisselam'ın celûp ile cenk vaktinde giydiği giydiği der. Bu sır elden ele intikalle Resul Ekrem Hazretlerine ulaştırdılar. Dördüncüsü saadiyedir. Beşincisi futdedir. Altıncısı tebradır. Yedincisi, yedincisi, karnaktır. Birinci hadis. Yedinci batta beyan olunan hadis şeriften, birinci hadis Zübeyir bin Avvam'dan mervidir. Malum olsun ki Zübeyir bin Avvam, aşere-i yani cennetle müjdelenen on kişiden biridendir. Habeşistan'a Resul-i Ekrem hazretlerinin emriyle hareket etmişti. Bir müddetten sonra yine Mekke'ye gelip Resul-i Ekrem hazretlerine ulaştılar resul Ekrem Hazretleri Medine'ye hicret duyurup Zübeyir dahi Medine'ye hicret eyledi. Gazada küffara başlangıçta kılıç sıyıran budur. Zübeyir bin Avvam, sekiz yaşında şeref-i sohbetle müşerbet olmuştur. Altmış dört yaşına ulaştığında, otuz altı tarihinde, Sarkoz adında bir eşkıyanın elinde şehit oldu. Zübeyir bin Avvam buyurdu, Uğud günü resul Ekrem Hazretlerinin üzerinde iki zırh vardı. Mirif Şah buyurdular ki, o iki zırhın biri Zatil Fudul adındaki zırh idi. Ve biri Fudda adındaki zırh idi. Bazı ehli i siyer böyle rivayet buyurdu. resul Ekrem Hazretleri bulunduğu mahalden hareket ile büyük bir taş üzerine çıkıp yöneldi. Ta ki ashab resul Ekrem Hazretlerini görüp, Hayatına muttali olmakla yanına toplansınlar, toplandılar. Zira o gün harbin şiddeti cihetiyle resul Ekrem Hazretlerini göremediklerinden Ashab'a helecan gelmişti. O helecanı def edip ve ashabı ı kiramı şahat buyurmak için resul Ekrem Hazretleri yüksek bir yere çıkmayı murat ettiler idi. resul Ekrem Hazretleri o taş üzerine çıkmaya güç getiremediler. O iki zırhların ağırlığından dahi, resul Ekrem Hazretlerinin vücudu şeriflerine isabet eden yaranın zaafından. Zira o gün, cenkte küffar tarafından resul Ekrem Hazretlerine saldırıp yaralamışlardı. Cezahullahi el ceza, Allah'ın en güzel şekilde cezalarını versin. Resul-i Ekrem Hazretleri talhayı oturttu. Kendi altına yani resul Hazretleri taşa çıkmak için Tadahan'ın sırtına mübarek ayaklarıyla bastı. resul Hazretleri Tadahan'ın sırtına basıp onun yardımıyla taşa çıktı. Hatta resul Hazretleri o taşın üzerine çıkıp yerleşti. Hadisin ravisi Zübeyir bin Avlam buyurdu. Ben Resul-i Hazretlerimden işittim buyurdular. Talha nefsi için cenneti yahut şafatı, yahut büyük eci vacip kıldı. Yani Zübeyir buyurur ki, o gün resul Ekrem hazretleri Talha'yı cennet ile müjdeledi. Aşere-i Mübeşşeren'in biri, biri de Talha'dır. Zira o gün Talha nefsini Resul-i Ekrem hazretlerinin uğruna feda etti. Ve o gün Talha bir eli kalak oldu. Rucûd-ı Şerifine dahi ben ziyade yara isabet eyledi. Malum ola ki ashab-ı kiram resul Ekrem Hazretleri uğruna mallarını ve canlarını feda edip saadet idareini kazandılar. Malum ola ki Uhud olayı Hicri üçüncü senede idi. Hazreti Sa'ib id, 7 yaşında olarak Hederi Yezik ile o senede veda hacında idiler. Böyle olunca sahip bu hadisi Uhud gazasında bulunan ashabdan birinden nakletti. Sahip dedi Uhud günü. Resul-i Ekrem hazretlerinin üzerinde iki zırh var idi. resul Ekrem hazretleri o iki zırhın birini zırh gibi altına ve birini örtü ve terzi gibi üstüne giyer idi. Şah buyurur ki bilinen budur ki iki zırhı biri birinin üzerine giydiklerinde... Zırhın birini önce giyip, üzerine bez ve kumaştan bir gömlek giydikten sonra ikinci zırhı giyerlerdi. Zira iki zırhın arasında engel ve perde olmadıkça, layıkıyla o zırhlar birbirine birine temas etmez, yani bitişmez. Üstüne giyilen zırha zahare, içeri giyilen zırha batane derler. 8. Cevap. Resul Ekrem Hazretleri'nin miferi hakkında varid olan hadis i şeriflerin beyanındadır. Miferi baş miktarınca takılmış zırhtır ki külah altına giyerler. Başa korunmak üzere giyilen zırhtır ki tepesinde bir kubbeli yumurta kadar yaldızlı bir şey vardır. Ve onun kenarlarında nice halkalar vardır ki baştan omuz ve göğüse inip onları örter. Ve o umut kazasında Resul-i Ekrem Hazretlerinin başlarında idi, dediler. Birinci Hadis Sekizinci Bat'ta beyan olunan hadislerden, birinci hadis Enes bin Malik'ten mergidir, buyurdu ki, Resul-i Ekrem Hazretlerinin başında niter olduğu halde Mekke'ye girdiler. Aslak'tan bir kimse gelip Resul-i Ekrem Hazretlerine, Ya Resulallah, İbni Hatal canından korkarak, Kabe-i örtüsüne yapışmıştır, dedi. O vakit, Resul-i Ekrem Hazretleri hemen katledin, buyurdular. İbn-i katlinin katlenin sebebi budur ki, zamanı cehalette, ismi Abdul uzza idi. İslam'ı kabul ettiğinde, Resul-i Ekrem Hazretleri Abdullah diye tesmiye etmiş idi. Bir müddet İbn-i Hatal, vahiy katibi olmuş idi. Bir gün, Resul-i Ekrem Hazretleri, İbni i yanına Ensardan bir kimseyi yol arkadaşı edip zekat toplamak için gönderdiler. İbni Hatam Hatal, Ensarlılara kızarak bir Ensarlıyı öldürüp taştı Ve mürtet olup geçmiş küfründe ısrar etmiş idi. Bu, İbni Hatal'ın taganni ile şiir söyleyen iki cariyesi var idi. resul hazretlerine gerek Ashab-ı kirama Ticviyeler söyleterek Düşmanlığını izhar ederdi Vaktaki ki i Ekrem hazretleri Mekke'nin fethi günü Mekke-i girdiğinde İbni Hapal Mekke-i Beytullah'a yapışık kaldı Zira cehalet vaktinde bir kimsenin Her ne kadar töhmeti Büyük olsa Kisve-i yapışınca Cürmü af olunur idi Lakin resul Ekrem Hazretleri şer-i şerif mucivince adet-i cahiliyeyi iptal edip i̇bn Hatel'in katline ferman buyurdu. İkinci hadis. Enes bin Malik'ten Mervidir buyurdu. resul Ekrem Hazretleri Mekke'nin teki senesi, mübarek başı üzerinde nifer olduğu halde Mekke'ye girdi. Enes buyurdu. Vaktaki resul Ekrem Hazretleri, mübarek, başı resul Ekrem Hazretleri mübarek başından çıkardı. Mervidir ki, miğferi mübarek başlarından çıkardıktan sonra, siyah amame, sarık sardılar idi. resul hazretlerinin siyah sarık sardıklarında, ilahiyem-i bu yüksek dinin baki olmasına işaret vardır. Ziya, zira, siyah renkte beka vardır, değişme olmaz. resul hazretlerine ashaptan bir kimse geldi. Bazıları o kimse, Ebu Bürzetül Eslemî'dir dedi. O sahabi kimse dedi, İbni Hatel, Kabe'nin perdelerine yapışmıştırıyor. resul Resulullah Hazretleri bu kelamı dinlediği gibi, hazır olan cemaate hitap edip buyurdular. İbni Hatel'i katledin, o anda katledi de, katlettiler. Muhaddisinden hakim dahi, dar kutni rivayet ettiler ki, resul Ekrem Hazretleri buyurdular, dert kimseye halde dahi haramda eman vermem. O dörtten biri, Hüveyriz bin Nakit adındaki müşrik, biri Hilal İbni Hatal ve biri Abdullah İbni Ebi Ser, biri İbni Hatal adındaki müşriklerdir. Gerçekten bu dört müşrik olundu. Diğer müşrikler hakkında buyurdular, Meşid-i Haram'a Dahil olan emandadır. Bir de Süfyanın evine giren emandadır. Kendi evinin kapısını kapatan emandadır. Ama bu dördü hakkında eman yoktur. Hatta Beyhaki saat bin Ebi Vakkas'tan rivayet eyledi ki, Bu dördü öldüreler, Gelev Kabe'nin ölçüsüne yapışırlarsa bile uyurdu meşai hadisten Zühri bin Şihab adındaki şeyh buyurdu. Bana ulaştı. Yani Zühri der ki, bir sahabiden şu vecihle işittim ki, Resul-i Ekrem Hazretleri fetih günü, Mekke'ye girdiği gün, ihramlı değildi. Malum ola ki, ulema ihtilaf ettiler. Hac ve umre kastı olmayan kimse, Mekke'ye girdiğinde, ihram giymek lazım mıdır, yoksa değil midir? İmam-ı Şafii'den, Meşhur olan budur ki, bir kimse gerek bir hacet için girsin, gerek ticaret için dahil olsun, hac ve umre kastı olmadıkça ihram vacip değildir, dedi. Ey yani İmam-ı Azam, Muhammed, Yusuf, yanında mutlaka Mekke'ye dahil olan ne için olursa olsun ihram vacibdir, dediler. Ama hamdeliler, Bişir, çok kere ihtiyaç sahiplerini istisna ettiler. Hanefiye mikatında girişimde olanları istisna etti. Yani nikattan içeride sakin olanlar, oturanlar Mekke'ye girdiğinde, hac ve umre kastı olmadıkça, ihram lazım değildir, dedi. 9. Bab resul Ekrem Hazretlerinin amamesi, sarığı hakkında varid olan hadis şeriflerin beyanındadır. Resûl-i Ekrem Hazretlerinin müteaddit sarıkları var idi. olunduğuna göre biri 7 zira yani 7 avşın, ki el parmak uzunluğu 24 parmak uzunluğu veya 75-90 santimetre kadar. Ve biri 12 zira uzunluğunda iki sarıklar var idi. Bunları katke üzerine saranırlar idi ve alt ucuyla üst ucunu önden ve arkadan çıkarıp kaylasan vari. ...yani şal gibi... ...başa sarılan sarığın... ...omuza uzanan ucu sarkıtırlar idi. Bazı defa sarığı... ...mübarek başlarına dolaştırıp... ...ucunu arkaları tarafına sokarlardı. Ve bazı kez ...omuzları arasına salıverirlerdi. Birinci hadis. Hazreti Cabir'den Mervidir... ...buyurdu ki... ...Resul-i Ekrem hazretlerinin mübarek başında... ...siyah sarık olduğu halde... ...Mekke'nin fethi günü... ...Mekke'ye girdiler... İman-ı Nevevi Sahih-i Müslüm Şerhinde bu hadis-i şerifi şöyle beyan buyurdu. resul Ekrem Hazretleri Mekke'nin fetih günü, Mekke'yi i insanlara tesirli bir hutbe-i buyurdular. Mübarek başlarında siyah sarık var idi. Şeyh-i Cezeri buyurdu ki, resul Ekrem Hazretleri fetih gününde siyah sarık giydiklerinin sırrı budur ki, din-i kıyamete kadar ...bir vecih değişmeyeceğine işarettir. Zira siyah renk değişken değildir. İkinci hadis. Ömer bin Haris'ten Mervi'dir buyurdu. Ben Resul-i Ekrem Hazretlerinin mübarek başlarında siyah sarık gördüm. Başta siyah sarık görmesi, tetih senesine ve başkasına dair hutbe haline başkasına, cuma gününe ve dahi başkalarına değişik ihtimaller olur. Ve bazı ulema bu hadis şerif ile siyah giymenin cevazını delil getirdiler. Her ne kadar beyaz giymek, eftali da. Üçüncü hadis Amr bin Haristen Mervi'dir. Resul-i Hazretleri mübarek başlarında siyah sarık olduğu halde insanlara hutbe okudular buyurdu. İbni Hacer'den menkuldür ki resul Ekrem Hazretleri hutbeyi Kabe'nin kapısında okumuşlar. Dördüncü hadis İbni Ömer, resul Ekrem Hazretleri mübarek başlarına sarık sardıkları vakit sarığın ucunu iki omuzu arasına salıverir idi buyurdu. Malum ola ki İbni Cevzi rivayeti üzere Hazreti İbni Ömer'den sual olundu ki resul Ekrem hazretleri sarığı ne keyfiyette sararlar idi.'' Cevap geldi ki, ''Sarığı mübarek başlarına dolaştırıp, sarığın ucunu mübarek arkası tarafına sokarlar idi.'' ''Bazı kere omuzları arasına verirler idi.'' buyurdu. Siyer kitaplarında sahih rivayet ile ispat olundu ki, resul Ekrem hazretleri bazen omuzları arasına sarığın ucunu koyu verirler. Ve bazen salıvermezler idi. Şeyh-i Cezeri buyurur. Ulama buyurdular ki, sünnet olan başına takke giyip, sarığı takke üzerine sarmaktır. Zira sarıksız takke giymek, müşriklerin adetidir. Ebu Davud ve Kirmizi rükadan rivayet ettiler ki, Resul-i Ekrem Hazretleri buyurdular, bizim ile müşriklerin arasını, kalem sevi yani takke, şapka üzerine, sarık tak eder, ayırır buyurdular. Beşinci hadis İbn Abbas'tan merdividir. Resul Ekrem Hazretlerinin mübarek başlarında hasta olan kimsenin başına ön tarafından bağladığı tülbent gibi siyah bir sarık olduğu halde insanlara hutbe okudular. İmam-ı Buhari buyurur ki: Bu hutbe Resul Ekrem Hazretlerinin dar-ı âfiyete teşrifine yakın olan hastalıklarında idi. Hatta Hazreti Enes'ten İmam-ı Buhari rivayet etti ki, resul hazretleri bu hükmeden sonra bir dahi mindereye çıkıp hutbe buyurmadılar. 10. Bab resul hazretlerinin izar şerifi hakkında varid olan hadis-i şeriflerin beyanındadır. İzar, bedenin altını örtecek mesledir. Rida ise bedenin üstünü örten mesledir. Malum ola ki, Hacıların göğüsten aşağı, örtündükleri ihrama izar ve sırtına aldıkları ihrama rida denilir. İbn Cevzi rivayet eder ki, Resul-i hazretlerinin rida-i saadetlerinin uzunluğu dört zira ve eni iki buçuk idi. Vakididen rivayet olundu ki, Resul-i hazretlerinin izarının uzunluğu dört zira ve bir karış, eni iki idi. Vakidi rivayetinde ceda i saadetlerinin uzunluğu altı zira ve eni iki zira ve bir karış midi. Birinci hadis. Ebu Bürde buyurdu ki, bize Ümmül Mü'minin Hazreti Aişe yamalı bir rida ve kalın iplikten dokunmuş bir izar çıkarıp ve gösterdi. Mevhari Mevludat ve sahibi makamı Mahmut Resul-i Hazretlerinin Hazretlerinin kat kabzolunduğu vakit Vücud-u saadetleri bu rida ve bu izarın içinde içindeydi buyurdu. Hazreti Ayşe'nin bu iki elbise içinde Resulullah Efendimiz'in dar defaya iltihar buyurdu demesi, Resul-i Hazretlerinin bu iki libası fakiraneyi giymiş olması o peygamberlik dinlerindedir tevehününü reddedip, bu iki ile giyinmesi güçlük vaktinin sonu ve kuvvet zamanında vefeti ve nusretten sonra genişlik halinde olup yoksa darlık halinde değil olduğunu bildirmek ve ifadedir Malum ola ki, Resul-i libası yani gurur elbisesi, gurura sebep olacak giysi giymezler idi. Kemal-i tavazularından fakrı seçip kulluğa layık ve münasip olan elbiseler giyerler idi ki ümmet-i merhumesi Hazreti Peygamber'in tavrını bilip uymaları için. İmam-ı Nevevi buyurur ki: "Bu hadis içerir ve bu hadis-i şerif'in emsali Resulekrem Hazretleri'nin dünya lezzetlerinden ziyade yüz çevirdiği, geçecek kadarla istifa edip yetinmek adet-i kerimeleri olduğunu beyan eder." Şimdi akıllı olana layık olan budur ki, resul Ekrem Hazretlerinin yoluna gidip, onun övülen ahlakıyla ahlaklanmak gerek, gerek elbise hususunda ve gerek sair dünya işlerinde, eğer maazallah, Allah korusun, resul Ekrem Hazretlerine uymayıp da, nefs, şeytan ve hevaya uyup dünya işlerinin toaltılmasına çalışır ise, akıdeti kusuran olacağı mukadderdir. İkinci hadis Eş'as dedi ki amcamdan işittim. O da amcasından haber verdi. Eş'as'ın pederi hemşiresinin amcası dedi ki bir vakitte Medine'yi i izarımı yere sürüyerek yürür idim. Arkamdan bir kimse söylüyor ki sen izarını yukarı kaldı. Izarı yukarı kaldırmak ziyade temizliğe sebeptir. Ve ziyade izar'ın defasına sebeptir. Şimdi bu sözü işitip dönüp arkama baktım. Ne? izar'ını kaldır buyuran zatı nebi hazretleri imiş. Ben izar'ı sürmeye özür ve mazeret düşüncesiyle Resul-i Ekrem hazretlerine dedim ki, benim yere sürüdüğüm izar, Arap katında kıymeti olmayan bir elbisedir. Elbise kibirden değildir. Bürde-i menha, yani Arabın kullandığı siyah ve beyaz ile alaca bürde ve elbiseye derler. Güya bu sahabi zannetti ki resul Hazretlerinin izarı kaldır ile emirden muradı, kibirlilerin izarı gibi yere sürüyerek yürüme demektir. Bu zannına binaen, izarın kıymetsizliğiyle özür beyan etti. resul Hazretleri İzar'ı kaldır ile emirden muradı, bu sahabenin anlamadığını bilip buyurdular. Senin için benim fiilime ve halime uymak yok mudur? İzar kusursunda bana uymaz mısın? Uyansın ya! O sahabi dedi ki, resul Ekrem Hazretlerinin izarına baktım. Gördüm ki, biz ile ayak arası kısmının yarısına ulaşmış. O vakit bildim ki, resul Ekrem Hazretlerinin i̇zar kaldır ile emirden muradı, zat kutsiye uymak imiş. İzar gerek kıymetli olsun, gerek kıymetsiz olsun. Bu hadis-i şerifi nakilden murad, Resul-i Ekrem hazretlerinin izar-ı şerifinin uzunluğu, baldırının yarısına kadar olduğunu beyandır. Ve bizlere dahi elbiselerimizin uzunluğunu baldırın yarısına kadar etmeyi faimdir. Üçüncü hadis. Seleme bin Ekva'dan mervidir. Buyurdu ki, Hazreti Osman bin Affar, izar giyer ve izarını baldırının yarısına koyu koyuveriydi. Hazreti Osman bin Affan buyurdular ki, Hem sahibim, yani Nebi Aleyhisselam'ın izar giymesinin heyeti, benim izar giymemin heyeti ve şekli gibi idi. Belahasıl, resul Ekrem Hazretlerinin izarının uzunluğu dizinin yarısına kadar idi. Malum ola ki, hazret Seleme, Ashab-ı Kiram'dan olup, resul Ekrem Hazretlerinin izar giymelerinin keyfiyeti maluni iken, Hazreti Osman'ın izarının keyfiyetini beyan etmesinde sebep ne olur denirse, cevap budur ki, izarın uzunluğu dizinin yarısına kadar olmak, meşhur sünnet ve bilinen kaide olup, Hatta Resul-i Hazretlerinin halifesi dahi bu kaideye riayet edip sünneti teycit ettiğini ifade etmek içindir. Ve sahib ümmet dahi bu kaideye riayet edip elbiselerinin uzunluğu diz kapağının yarısına kadar edeler demektir. Zira resul Hazretleri Aleykum bi sünneti ve sünneti hulefai raşidin min ba'di yani en ümmetin siz benim sünnetime ve benden sonra Kuleyfay-ı Raşidî'nin sünnetine demektir. Meskur Hadis'in ravisi Seleme Hazretleri ağaç altında biat edenlerdendir. Tüm kerametlerinden biri kurt kendilerine konuşmuştur. Zaman-ı Saadet'te yedi kere gazaya gitmiştir. Yaşı 80 yaşına ulaştığında Hicri yetmişdördüncü senesinde Medine-i Beş altı tarikle manevi bir tevazu hükmünü almış kurt hadisesidir ki bu kıssayı acibe çok tariklerle meşhur sahabelerden nakledilmiş. Evrimle Ebu Said Erkıbri ve Selene İbnil Ekva ve İbn Ebi Vehb ve Ebu Hureyve ve bir vakta sahibi çoban uhban gibi müteaddit tariklerle haber veriyorlar ki bir kurt keçilerden birisini tutmuş. Çoban kurdun elinden kurtarmış. Zeyd yani kurt demiş. Allah'tan korkmadın. Benim rızkımı elimden aldın. Çoban demiş. Acaip zeyd konuşur mu? Zeyd yani kurt ona demiş. Acip senin halindedir ki bu yerin arka tarafında bir zat var ki sizi cennete davet ediyor. Peygamberdir. Onu tanımıyorsunuz. Bütün tarifler kurdun konuşmasında müttefik olmakla beraber kuvvetli bir tarif olan Ebu Hureyre ihbarında diyor ki çoban kurda demiş ben gideceğim fakat kim benim keçilerime bakacak zid demiş ben bakacağım çoban ise çobanlığı kurda devredip gelmiş Resul Ekrem ve Vesselam'ı görmüş iman etmiş dönüp gitmiş zidi çoban bulmuş zayiat yok bir keçi ona kesmiş çünkü, ona üstadık Dördüncü hadis. Hazreti Huzeyfe'den mervidir. Malum ola ki, Huzeyfe sahabenin büyüklerinden resul Hazretlerinin sır katılıyordu. Resul-i Ekrem Hazretleri, Hendek gazasında müşriklerin hallerine mutlali olmak için, Hazret Huzeyfe'yi casus göndermiş idi. Ve pederleri Yaman ve biraderleri sattan Umut gazasında hazırlardı. Lakin Umut gazasında Yaman hazretleri hataen öldürüldü. Hazreti Huzeyfe pederenin diyetini hibe eyledi. Bir kimse vefat eylese, eğer Huzeyfe cenaze namazına hazır olur ise Hazreti Ömer dahi hazır olur idi. Eğer Hazreti Huzeyfe hazır olmaz ise Hazreti Ömer dahi hazır olmaz idi. Zira Hazreti Huzeyfe münafıkları bilir idi. Ve Hazreti Ömer Efendimiz münafıkların hallerini ondan sual ederler idi. Zira Resulükten Hazretleri Huzeyfeyi bildirmiş idi. Hemedan Rey ve Diinur adındaki vilayetler Hazreti Huzeyfe'nin eli ve tek oldu. Hazreti Ali'nin hilafetinin başlangıcında Kuzeyfe dar-ı teşrif eyledi. Hazreti Kuzeyfe buyurdu. resul Ekrem Hazretleri, benim baldırımın sinirli etine yapıştı. Yahut resul Ekrem Hazretleri, kendi baldırının sinirli etine yapıştı. Yani baldırımın yarısına yapıştı. Hadesi rivayet eden Müslüm bin Nezir, şüphe edip, Kuzeyfe Hazretleri şu iki sözün birini buyurdu, dedi. Resul-i Ekrem Hazretleri buyurdu ki, Şu... Sinirli et, zarın yeridir ki, eftal olan izarın uzunluğu şuraya kadar olmaktır. Eğer sen eftal ile amelden sakınır isen, izarın yeri sinir etin aşağı, topuktan yukarı olmaktır. Eğer sen bu yerden daha sakınır isen, izarın uzunluğu topuğa erişir ise, bilmiş olasın ki, izarın topuklarda hattı yoktur. Yani izarın topukları geçmesi caiz değildir. Malum ola ki Arabın ekser elbiseleri izar ve rida olmakla hadis-i şerifte izar ve rida zikir olundur. Yoksa gömlek vesair gecikler izar gibidir. Ama bir kimse zaruret hasediyle izarı topuklarından aşağı geçirmesi caizdir dediler. Malum ola ki izar hususunda meskur olan erkeklere ait bir hükümdür. Ama kadın hakkında izarın uzunluğu Erkeğin izarından bir karış veyahut bir zira ziyade olmalıdır. Buna saiki kelam. Kadın ne miktar ile örtülür ise izar ve ridalarını o miktar yapmalılar. Manum odaki Resulullah Hazretlerinin nazif bedenlerinde güzellik ve temizlikten başka bir şey olmamakla asla izarı ve ridası ve gömleği, sarığı ve sair elbiseleri asla kir olmaz idi. Ve vücudu şeriflerinde pire ve sair zararlı böcek olmaz idi. Üzerlerine sinek konmaz idi. Ve vücudu şerifini sinek emmezdi. Hem sinek onu taciz etmezdi. Onun cesedi mübarekine ve libasına konmazdı. Nasıl ki evladından olan Seyyid Abdülkadir Geylani dahi ceddinden o hali ihsiyet almıştı. Sinek ona da konmazdı. onde